Sevgili seyircilerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sohbetimize, meclisimize, ekranlarımızın başına. Cenab-ı Hak korktuklarınızdan emin, umduklarınıza nail etsin. Dünyada da ahirette de aziz kılsın. Kalbinizde yalnız sevgisini, sevdiklerinin sevgisini ve sevdiği işlerin sevgisini bulundursun. Sayır sevgilere yer bırakmasın. Kalp Allah evi çerçöple doldurulması uygun değil. Neyler kalbinde senin masiva muhabbeti layık mı bu kim Kabe'ye puthan edesinler? Diyor İslam Yahya Merhum. Kalbinde olur olmaz sevgilere yer vermek, Kabe-i Şerif'in içine put koymak gibidir. Anladın mı diyor Yahya Merhum. Allah gani rahmet etsin. Bilindiği gibi her salı akşam bu saatte 21.30'da canlı olarak karşınızda oluyoruz. Ankara'da Altındağ Belediyesi'nin Restore ettirdiği, derleyip toparladığı, hakikaten çok güzel bir hale soktuğu şu tarihi Mevlevi Haneden size sesleniyoruz. Bugün Muhterem Ömer Demirbağ Hocam'la tekrar birlikteyiz. Hasbihane edeceğiz. İki lafı üst üste koyacağız. İnşallah siz de bize refakat edin. Bizimle beraber olun. Dualarınızla, gönlünüzle bizimle beraber olun. Bize ulaşan birçok mailden. Sosyal medya adacılığıyla bize gelen haberlerden öğrenmiş bulunuyoruz ki birçok talebe kardeşimiz de ders çalışırlarken bizi seyrediyorlar, birlikte götürüyorlarmış işi. Bu biraz zor biliyoruz ama herhalde en azından zarar vermiyoruz. Onlara hayırlı başarılar, hayırlı muvaffakiyetler diliyoruz. Hepsine selam ediyoruz. Dualarını bekliyoruz. Bizi dualarında unutmasınlar, ihmal etmesinler. Kul kulun duasıyla kursulur. Aklınızda bulunsun. Biri sizden dua istediğinde Estağfurullah Efendi biz kimiz ki siz duaydın falan gibi cevap vermeyin. Zira dua edin. Edene mi faydası olur, edilene mi? Onu Allah bilir. Vazifemiz dua etmek bizim. ben yapılan dua çabuk kabul olur. Bilirsiniz, bilmelisiniz. Duayı zahrul gaib icabete makrundur der eskiler. Yani gıyapta ilgilisinin haberi bile olmadan edilen dua Habersizce edilen dua, kabule çok yakındır deniliyor ki büyük bir imkandır, müjdedir. Bunun bir de ilavesi var. Sen o din kardeşin hakkında gıyaben bir dua ettiğinde her ne hayrı istedin ise Cenab-ı Hak bir melek yaratır ve o melek senin duana refakat eder ve der ki Ya Rabbi bu kulun o kulun hakkında ne istiyorsa önce kendisine ver. Bu duayı eden melek yani günahsız, yani kabulü, Kuvvetle muhtemel, binaen aleyh, ekonomik de bir ya. Yani. <gülüyor> Kendi menfaatini de bir din kardeşine hayır dua ederek tahsil etmen kolaylıkla mümkün. Kaçırılacak fırsat değildir. Ömrün tamamı bir fırsat ve rüzgar gibi geçen bir hikayedir. Bilindiği gibi bir var bir yok. Hocamın karşısında daha fazla girizgah yapmadan söze girelim derim. Hocam hoş geldiniz. Hoş gördük. İyisiniz değil mi efendim inşallah çok şükür siz de iyisiniz inşallah El elhamdülillah çok geziyoruz <gülüyor> bizim öyle bir meselemiz var fazlaca geziyoruz hocam o hususlarda dualarınızı istirham ederiz Avrupa'daydım e hafta sonu iki gün Almanya Hollanda sonra Türkiye'de şimdi uzak bir yerden Şevin Karahisar'dan geliyorum hmm. falan ancak yetiştik programada fakat seyahatin bereketini görüyoruz biz hocam evet yani biraz yorucu da olsa faydası çok. İşin doğrusu. Siz ne yapıyorsunuz? Nelerle meşgul oluyorsunuz? Hocam? Derslerle her zamanki gibi. Bir de hediyeyle geldiniz Allah razı olsun. Karslı Süleyman Şadi evet. merhumun divanı. Merhum şehit değil mi efendim? Şehit. Hakkında ne kadar bilgi var? Pek fazla bilgi yok. Merhum hocam bunu keşfetmişti. İzini sürmüş. Abdülkadir, Abdülkerim Abdülkadiroğlu. Evet, Abdülkerim Abdülkadiroğlu hocam. Süleyman Şadi'nin izini sürmüş Tuhfey-i Naili Osmanlı müeliflerine filan birkaç satırla temas edilmiş Kars'ta yetişmiş Kulefey-i yeden olduğu biliniyor ee, Ermeni hadiselerinde maalesef şehit edilmiş, şehit edilmiş. Ermeni komitacılar tarafından evet. 50-60 yaşları civarında ee, bu divanını ele geçirdi hocam ilk defa çevirme esnasında doğrusu hayret ettik ve şu kanaate vardık ki Günümüzde dahi hala öyledir ya, şiirin borsası İstanbul'da kuruluyor. Evet. İstanbul'a ulaşmayan şair maalesef çok sonraları rastgele belki bulunabilir. Herkes fuzuli değil tabii, fuzuli sonradan çok evet. ortaya çıkmıştır. O kadar şanslı değil herkese. Evet, değil. Zannediyorum Anadolu'nun pek çok yerinde bu şekilde unutulmuş, hala bulunmayı, farkında, bulunmayı bekleyen, farkında bulunmayan pek çok divan şairimiz mevcut. Bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim. Harputlu Mustafa Sabri Efendi, evet. bu da sonradan bulunanlardan, Geçti, müsaadenizle iki beyti aklımda. Buyurun. Kes alâka hubbu leyladan, yeter gönlüm yeter diye başlayan bir gazel vardı da hatırlamaya çalışıyorum. Gelberû sahra-i şeydadan yeter gönlüm yeter. Kes alâka hubbu leyladan, yeter gönlüm yeter. Sakfe Beytullah'a Leyladan bedel mevlayı yaz. Çek kalem bu yanlış imladan yeter gönlüm yeter. Allah Allah. Kabe'nin çatısına. Evet. Ya da duvarına? Duvarına. Evet. E Leyladan bedel mevlayı yaz. Evet. Kabe dedi kalptir zaten. Evet. Mecaz Çek kalem adam. bu yanlış imladan yeter gönlüm yeter. Bu yanlış yazıyı geçerdi. Evet. <gülüyor> evet. Yani böyle mısraları söylemiş insanlar Anadolu'da doludur. Maalesef. E, tabii şu olmuş, bu olmuş çeşitli nedenlerden dolayı göz ardı edilmiş. Daha sonra fark edildiğinde de tuhaf bir yabancılaşma var. E, hatta neredeyse rahatsız olacağız niye bunlar var diye. Yani. <gülüyor> <gülüyor> bunlar bizim hazinemiz. Hocam, yani tavan arasında bulunan bir hazineden rahatsız olmanın alemi yok. Bunlar ortaya çıkacaktır. Bir benzetme yapmıştınız bizim çalışmalarımızla ilgili. Teveccüh ettiniz. Estağfurullah. Şimdi sen öyle bir şey yaptın ki hocam dediniz bana. Sevgili seyirciler Ömer Hocam fevkalade nüktadan tabii iyi dinlemek lazım anlamak için de bazen böyle fazla keskince bir dikkate ihtiyaç var. Sen şunu yaptın diyor bana. Çocuklar üç kardeş diyor Toki'den bir ev çıkmış, 3 <gülüyor> artı bir baba, rahmetli babalarından, faraza yani, çıkmış. Hesap ediyorlar hangi odaya kim yerlessin falan, balkona ne koyalım gibilerden küçük hesaplar içindeler. Tam esnada sen çıktın ortaya ve dedelerinden kalan <gülüyor> muazzam bir malikaneyi onlara haber verdin. Öyle bir malikane ki bu 60 artı 1, 60 evet, artı 5 evet, üst kat, evet. 45 dörder, artı 4. Artı er salon, <gülüyor> 40 oda, önde yatay göl, arkada koru. Onun Allah tepsisi beraberdi Şimdi yani. bunu haber alınca gençler, yahu biz 3 oda 1 salona göre plan yapıyorduk. Evet. Kafamız karıştı şimdi biz bunu ne yapacağız? <gülüyor> bu neden ya? çıktı şimdi? <gülüyor> <neden> çıktı? <gülüyor> Tam da durum bu yani hakikaten. Evet. Birkaç birkaç ana biz tasarif ettik. Yozgatlı fenli merhumun bulunuşu öyle bir şey evet. oldu işte. Ali Şakir Ergin Bey halen hayatta. Allah selamet versin. Yozgat'ta. O buldu çıkardı divanı. Allah'tan kaybolmaktan, unutulmaktan kurtuldu. Hüzni de yine Yozgatlı işte Zor bulundu gibi bir şey. Bakıyorum ki henüz daha haberdar olmadığımız evet. sandık altında, evet. sandık dibinde, yastık evet. altında kim bilir neler var. Yani divan edebiyatımız yüzyıllar boyunca teşekkür etmiş, 700 yıl neredeyse, evet. hatta daha aşkın evet. diyebilirim. Ta 13. yüzyıldan ise paran olduğuna göre 700 e, yıl Osmanlı'dan önce var yani. Tabii. Ee, böyle bir kültürel birikim... Maalesef şöyle bir problemi getiriyor gündeme. Bizim divan edebiyatımız kaldırım taşı büyüklüğünde bir elmastır. Kaldırım taşı kadar büyük olduğu için kolye olamıyor. Paha da biçilemiyor. Dolayısıyla azametinden ötürü bir işe yaramıyor. Evet. Büyükliğinden dolayı ürküntü veriyor. Yani. Evet, evet. Ve çok tuhaf bir durumdur. Ee, anlatılır ki, bunu derslerde söylemiştim. Durmadan kötüleniyor tabii. Biz lisedeyken de divan edebiyatımız hep kötülenirdi maalesef. Geç onu. Saray edebiyatı, bilmem ne edebiyatı filan Halka hitap etmeyen bir edebiyat bir hafta yaşamaz. 700 yıl yaşamışsa ve sayısız şair vermişse, eser yetiştirmişse. Yet vermişse e, bunu halka hitap etmiyor denmez. Hatta günümüzde dahi bugün, günümüz için söylüyorum. En çok halka hitap eden, halkla özdeşleşen eser Mevlid-i Şerif'tir ve divan edebiyatı ürünüdür. Ya. En yeni Türk şiiri bile popülarite açısından Süleyman Çelebi'nin vesiletün Necati ile yarışamaz. Evet. En yeni Türk şiiri bile. Ki 700 yıllık evet. bir eserdir. Evet, yani <gülüyor> bu şekilde kötülemelerle daima <gülüyor> evet. göz ardı edildi. Göz ardı edilince de bir tuhaf bir refleks oluşuyor. Canım onu geç, o geç. O divan edebiyatı, onun dilini anlayamıyor. Dili ağırdır, saray edebiyatıdır, şudur, budur. Durmadan kötüleniyor. Ancak bu kötülenmenin altında şu yatıyor. Bunu hep okullar, derslerde söylerim. Anlatılır ki Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın torunlarından birisi oldukça çirkin bir şeymiş. Hazreti Yusuf gibi birinin torunu. Allah Allah Allah-u Teala'nın hikmetiyle. Allah. bir şey. <gülüyor> Çok çirkin olduğu için de işi gücü dedesini kötülemek eziliyor ya. Hazreti Yusuf gibi birinin torunu nasıl böyle olur diyorlar ya. Başka çare bulamıyor. Bir kompleks. Dedesini oturup kalkıp her yerde kötülermiş. Canım o kadar da yakışıklı değildi. Sonradan millet efsane etti e, filan. Abarttılar. Evet. <gülüyor> bir gün yine dedesi hakkında atıp tutarken yaşlı bir kadıncağız bunu sopayla kovalamış. Arkasından şöyle bağırıyormuş o kadın. Evladım, dedeni gördüğünde parmaklarını doğrayan kadınlardan biri de bendim. Ya derimiş. Allah Allah. Divan edebiyatını kötülemek bana biraz bu Buna benziyor. Evet, evet, evet. Tilkinin uzanamadığı salkıma ekşi, ekşi demesindeki demez. ezikliktir bu. Mesele <gülüyor> budur yani. <gülüyor> bu toplama işini efendim, yani dönem kapanırken Has Bahçenin son hazanında evet. bir isim var. İbnül Emin Mahmud Kemal, Kemal İnal, İnal diye bir isim var. Allah gani gani rahmet etsin. Yanlış hatırlamıyorsam vefatı 1945. Evet. Adına kurulu vakıftan burs almış olmak gibi de bir münasebetimiz var. Ne güzel. Merhum ile. Ve yine yanlış hatırlamıyorsam Süleyman Nazif ile Yahya Kemal birer mısra ile onun hakkında şöyle demişlerdi. Birisi şunu diyor. Hezar gıpta devri kadim efendisine evet. Öbürü tamamlıyor. Ne? kendi kimseye benzer ne kimse, kimse kendisine. kendisine. Eski zaman efendisi, tamdir efendi. Bittiş, bir adam. Ee, seyit Seyyid olduğunu kendisi söylüyor. Söylüyor. Saadat Hüseyiniyeden. Eee en hoşuma giden de 74 yaşında hala bekar. Hiç evlenmemiş. İşte üstadım efendim artık sizi evlendirelim dediği zaman böyle şeyler aceleye gelmez demiş. Evet, haklı. <gülüyor> 74 yaşında. Evet, aceleye gelmiyor tabii. Evet. Biraz düşünmek lazım. <gülüyor> Merhumun yanında birisini ederlerse sükunetle dinler. Neticede dermiş ki doğrudur, pek muhterem bir kimsedir. Bize de fevkalade evet, hürmeti vardır. <gülüyor> İşte o nüktedanlara evet. çok ihtiyacımız varmış. Zaten evet. Hayatın tadını kaçırdık, yani neşemizi kaçırdık. Ondan sonra suni eğlencelerle avunmak gibi bir garabetin içine Espriyi kaybettik, espriyi nükteyi kaybettik. kaybettik, hazır cevaplığı kaybettik. Bunlar olmayınca da hakikaten hayat bu eski filmler gibi sadece siyah beyaz oluyor. Renkli bir şey yok yani renkli filmin yanında siyah beyaz eski filmlere benziyor yani. Son maalesef. Devrin Şairleri mi eserinin ismi? Son devrin şairleri var. Vezir'e hakkında özellikle. Vezir'ler hakkında evet, yaptığı çok evet, bir şey devlet Hatta ta şeye kadar, Adnan Menderes zamanına kadar geliyor. Hatta yazılması isteniyor da tersliyor ne hikmetse. Ben sizin hakkınıza yazabilmem için birkaç yıl evinizde yatıp kalkmam gerekir. Demiş Celal Bayar'a bunu söylemiş. Şimdi evet, efendim, <gülüyor> her yazdığının hakkında, her hakkında yazı yazdığının evinde 3-5 yıl kalmadı. Inişim, Ancak yani. bu cevabı vermesi çok evet. manidar. Çok manidar. Yani her şimdi ordasın diye seni övmem. Evet. Yani makam sahibisin diye kitabıma girecek değilsin. Ne kadar ilim namusuna riayet evet. ediyorlar. Evet. Hasır için kalem oynatmıyorlar. Sayıya hesaba gelmez o kadar unutulmuş, unutulmaya yüz tutmuş irfan ehlini, şairi, vüzerayı Hayat hikayeleriyle birlikte derleyip topluyor. Düşünüyorum da o olmayaydı. O evet. çalışma olmayaydı. Çıkarınız İbnül Emin'i evet. tarihten. Evet. Emin olun. Evet. Yani, Ona onlar rağmen gibi bir bu şey. kadar unutulmuş şey sorulan bir çıkıyorsa bir de onun olmadığını düşünün. Ya. Çok e, muazzam bir heba bir kişi demek ki çok mühim efendim. Elbette. elbette. Bana bazen bunu sorarlar efendim. Şimdi bin, bin beş yüz kişilik e, konferanslarımız oluyor bazen. Yani ne güzel. Tamam ama Diyor ki bana soran da, ya 1500 kişi dinledi ama biliyorsun ki kimse anlamadı. Şimdi evet ben bunu kabul edemem, en azından selfie çektirecek kadar anladı. Evet, <gülüyor> evet. Fakat o 1500'ün içinde vardır bir üç beş geleceğe şu mirası var, taşıyacak var. Ee, anlamak var, rüzgarına çarpılmak var. Yani esasen şiirle düz yazı arasında en keskin fark şudur. Düz yazı anlaşılmak için yazılır. Bir şey izah edersiniz, paragraf yazarsınız. Şiir anlaşılmasın diye yazılır. Şiir bu. Şiirde anlatılanlar değil, anlatılmayanlar bizi etkiliyor. Bir flu i̇şte, alan Evet, ortaokuldan itibaren çok bunartesi. yanlış bir şey üretilmiştir bize. Evet. Efendim, şiir açık ve anlaşılır olmalı. Yok ya. Böyle olunca 23 Nisan şiirlerinden ileri gidemezsiniz. Tabii. Orada kalırsınız. Yani Tabii. Açık, anlık, rahat, basit. <gülüyor> yani böyle mi olacak şiir? <gülüyor> ve şu da vardır. Mutlaka anlamak, kendi içinde şerh etmek, işin bilimsel tarafını çözmek şart değil ve herkes zaten buna mecbur da değil. Ancak bir cazibesi vardır, bir feyzi vardır o işin. Çeker götürür. Bir e, sohbet esnasında tanıdığım çok çok saf bir yakınım demişti ki, hiçbir şey anlamadım ama çok güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte mesele budur yani. İşte, işte ee, evet. odur. İbnül Emin merhumun sıkça görüştüğü bir dostu var. Maraşlı. Maraş'i. Ordinaryus Profesör Doktor Mükrimin Halil i̇nanç. Evet Elbistan'da Elbistanlı dermiş ona. <gülüyor> Şimdi efendim <gülüyor> o da çok enteresan bir adam. Yani torunu seviyesinde yeğenleriyle hukukum var. Hmm. Ahbaplığım var. Soyadında da bir benzerlik olduğu için inanç o. Yeğsiz bizimki hmm. inanç. Akraba sananlar O Ben inanç, o inanç. i̇nanç. Yani. Selçuklu tarihinde 100 yılın söz sahibi iki kişisinden biridir birine Halil alıcık demişlerdi anlatırlarken fakat onun bir takıntısından bahsettiler efendim hem de ehil biri bahsetti merhum tarihçi Mehmet Niyazi Özdemir dedi ki deliler ve dahiler de anlatmış onu Hı -hı. caddede karşıdan karşıya geçecekse mükremin Halil Bey gözünün değdiği yerde sağda veya solda bir araç varsa yolda imkan yok yola adım atamaz <gülüyor> Biri gelip koluna girse dahi gidemez illa ufka kadar iki yolda boş Lomboş olacak, olacak. O ondan sonra yürüyecek böyle bir takıntısı varmış bir de şöyle deha deli tarafı bu diyordu deha tarafı şu 350 sayfalık bir mühim esere Almanya'da bir kütüphanede rastlamış ve Almanlar fevkalade zorluk çıkarıyorlar kitaptan fotokopi almak bilmem ne emanet alıp götürmek imkansız hmm. yani yapamıyor bunu 10 gün devam ederek ve her gün 35'er sayfa ezberleyip dışarıda kitabı bir daha yazıyor. Allah Allah. Basıldığı zaman Burada da almalar işte. hayret evet. etmişler Burada demişler de ha. ki yani bu nasıl çıktı dışarıya, evet. noktası noktasına ezberle götürmüş. Günde evet. 35 sayfa ezberliyor, dışarıda yazıyor, Ertesi gün bir 35 daha, böyle bir dehanın da sahibi. İbdlemin merhum ile kanka hmm. <gülüyor> imiş. Peyniri de sevmezmiş. Evet. <gülüyor> Duymuş muydunuz efendim? <gülüyor> Buyurun efendim. Hiç sevmezmiş. İbnül Emin merhum, onu kızdırmak için Mükrevin Halil Bey bir paket peynir götürmüş kendisinin yokluğunda sekreter'e vermiş Mercan Yokuşu'nda bir yeri vardı onun işte ben Bursa oradan aldım oradan biliyorum İstanbul'da Beyazıt Mercan Yokuşu'nda. Akşam gelince size bir hediye var efendim paket kim bıraktı isim vermedi efendim e neymiş açıyorlar bakıyor peyniri görünce tepesi atıyor tabi İbnül Emin merhumun <gülüyor> iblis <İblistan'dan> gelmiştir diyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Maşallah, sübhanallah. Böyle <gülüyor> güzel insanlar, böyle büyük büyük adamlarımız. Evet. Yani milletin büyüklüğünün şahitleri varlar. Doğrudur, doğrudur Zaten alimin ilk şartı odur ki hakkı söylemekten çekinmez. E, hatır gönül dinlemez alim. Aklıma geldi hemen. E, İmam Şafii Hazretleri ile Harun Reşit sohbette. Harun Reşit Abbasi'lerin kanunisi. Evet. Evet. En, en parlak dünün. kanuni evet, evet. evet. Ve güzel de bir adeti varmış. Pek çok olumsuz tarafının yanında alimlere hürmet edermiş. Bizzat davet eder, sohbetlerinden istifade edermiş. İmam Şafii Hazretleri ile Harun Reşit sohbet ederlerken nasıl olmuşsa bir sinek Halife'nin alnına konu vermiş Harun Reşit'in. Kovmuş onu. Sinek vazgeçmemiş, tekrar konmuş. Bir daha, bir daha aciz kalınca Hazreti İmam'a sormuş İmam Şafii'ye. Ya İmam Allah bu sinekleri niye yarattı, ne işe yarıyor bunlar gibi. İmam Şafii'den müthiş cevap. Mağrur hükümdarları zelil etmek için sultanım. Allah Allah. Der demez buz gibi bir hava esiyor. Allah Allah. Düşün, çınlıyor bu ses sarayda. Sen ne demek istiyorsun? Deyince sultanım diyor öfke buyurmayın. Hiddet buyurmayınız. Emrinizde nice komutanlar, nice pehlivanlar var. Hiçbiri değil ayağını parmağını bile siz izin vermeden alnınıza getirip dokunduramazlar. Ama Allah isterse en aciz bir mahlukunu altı ayakla alnınızda gezdirir. Allah Allah. Allah Allah. İşte, alim ve sultan arasındaki şey bu. Allah Allah. Osmanlı'da da vardır buna benzer şeyler, diyaloglar. Gerçek alim asla müdahane. Karşıdakinin hoşuna gitmek, işte efendim müde, e, idareci olmak, böyle şeyler olmaz. Acıtır, alim acıtır. Çünkü dosttur ve acı söyler. E onu dinleyene de aferin. Elbette. Değil Elbette. mi? Efendim? Kolay değil tabii. acı söze Rabbet. tahammül gösterene aferin. Elbette. Allah Rabbet. gani gani rahmet etsin. Amin. Yani Behlül Dana Hazretleri'nin acı sözlerine tahammül ediyor yahu. Evet. Düşünüyorum, neler, neler, neler, evet. Düşünüyorum da zor yani evet. ben onu emekli evet. ederdim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dakika başı azarlıyor. Evet. Sivri sivri laflar söylüyor. Acı da olsa YouTube hakikati kabul ediyor. Evet. Hakka teslim oluyor. Onu evet. zaten yanında bulundurması da Allahu Alem. Yani yoldan çıkmayalım. Tabii. Bizi dengede tutsun, neme evet. lazım Bir takım ayet vardır, salihlerle olunuz, ayet-i kerimedir. Yani yanında bir salih olması kötü bir şey değildir. Osmanlı medeniyetinin şevket ve yükseliş dönemlerine bakarsanız, her sultanın yanında mutlaka bir ruh büyüğünü görürsünüz. Osman Gazi'nin yanında Şeyh Edebali, Orhan Gazi'nin yanında Hacı Bektaş-ı Veli. İkinci, birinci Murad'ın yanında, şu anda hatırlayamıyorum bir büyük alim, Fetret dönemi şeyin Celbebi Mehmet Meroğlu. Yıldırım Bayezid'in yanında Bayezid. Emir Sultan, Celbebi Mehmet, evet, yanında yine evet, bir evet. büyük alim, ikinci Muradın yanında Hacı Bayram Veli, Fatih'in yanında Akşemseddin, Molla Gurhani Molla evet, Hüseyn, epey var orada, evet. zaten Molla Hüsrev. ikinci Bayezid, Yavuz'un yanında Zembille Efendi. Evet. Efendi, Kanun'un yanında Abu Sûd, evet. bitti. Bunlar evet. kanundan sonra adeta nesilleri kesiliyor. Allah. Bunlar yok artık. Olmanca bakıyorsunuz duraklama, gerileme. Evet. Tesadüf mü acaba bu? Yok yok artık. Ya. <gülüyor> Efendim, 3. Mehmet merhum Belgrad yakınlarındaki Eğri için sefere çıkmaya karar verdiğinde, daha doğrusu veremediğinde hayatta olan Sivaslı Şemsi, Kara Şems adıyla anılan Şemsettin Sivaslı Hazretleri hı hı. 80 yaş civarında Onunla istişare ediyor. Devletin durumu çok iyi değil. Savaşa girsem mi girmesem mi? Ancak böyle bir fikre ihtiyaç duyuyor. Üçüncü Mehmet, Adni şair olarak da malum, Adni mahlası. Kara Şems diyor ki, hmm. siz üçüncü Mehmet, dedeniz ikinci Mehmet'in yanında Akşems vardı, Akşemsettin. Evet, evet. Yanınızda biz varız, bir izinler. teşcih ediyor, cesaretlendiriyor. Biz de katılacağız diyor. Hakikaten katılıyor da ve eğri fatihi oluyor üçüncü Mehmet. Evet. Ve karizma kurtuluyor bir ölçüde evet. yani. yani evet. Koca devletin karizması evet. 13. Osmanlı Sultanı zamanında. Evet. Ve fakat aynen işaret buyurduğunuz evet. noktayı söylüyor Karaşems Hazretleri de. Sultanım daha evvel yani selefleriniz, kanuni merhum ve gerisindekiler <gülüyor> alimlerle hasbihal evet. içinde olurlardı. Seferler de hep sefer-i humayun olurdu, padişah bizzat evet. katılırdı. Hezimet de hiç olmazdı. Bu adet biraz bozulduğundan tereddüt vaki oldu. Gelin eskiye rücu ile her şey aslına döner. Küllü evet. şeyin rücu ile aslihi. Asli. Biz de iştirak edeceğiz diyor ve hakikaten muazzam bir zaferle namus evet. kurtuluyor. Ama dönüşte yardım bitmiyor hocam. Dedeniz Fatih II. Mehmet fetihten sonra şükür olarak ilme ehemmiyet verirdi. Siz de öyle yapın diyor. III. Mehmet bu sözü de dinliyor. Ha, çok ciddi ilim müesseseleri kuruluyor. Ve Fatih kurula, Muazzam bir Mehmet Ağa medresesine de işte bu Karaşems Hazretleri'nin yeğeni evet. müderris olarak tayin ediliyor evet. ve bir ilim hamlesi cereyan ediyor. E, alınacak ders var. Evet Demek evet, ki evet, ilme, evet, alime evet. hürmet. Yani alime gösterilen hürmet alimin el üstünde tutulduğu dönemlerde medeniyet yükseliyor. Evet. İşte koskoca Yavuz gibi adam. dehşetli müthiş <gülüyor> bir adam. Alimin atının ayağından sıçrayan çamuru şeref bilir. Hatta vasiyet eder öldükten sonra sandukamızın üzerine örtün bunu. İbni Kemal Hazretleri'nin atının ayağından sıçrayan çamur Yavuz'un cübbesine gelir. Bir anda nefesler tutulur. Öfkeli Padişah kelle gidebilir. cübbeyi çıkarıp hizmetkere verir. Bunu saklayın vefatından sonra üzerime örtün. Allah belki bu çamur hürmetine beni affedecektir. Halen de Alayım. orada. Evet halen de Hele, orada Sevgili gençler, evet. an itibariyle demek yani. An itibariyle. <gülüyor> evet. Evet. Ya Fakat onlar... duraklama döneminde bakıyoruz. Mesela Hezarifen Ahmet Çelebi maalesef cezayire sürgün ediyorlar. Hezarifen. Binlerce evet. fen sahibi olan. Evet. Hani yani. evet, ilk planörü bulan adam. Düşünebiliyor musunuz? <gülüyor> maalesef alimi ediyorlar. Bakıyorsunuz çöküş başlamış. Yeniçeri isyan etmiş. Her taraftan kokuşmalar başlamış. Bir zamanlar Yavuzların, Kanunilerin oturduğu tahta 6 yaşındaki çocuklar, Alkolikler, zihnen bozuk olanlar oturmaya başlamış. Bir tefessüs söz konusudur. Alime hürmet gösterildiği zaman Allah ediyor. Edilmediği zaman da Cenab-ı Allah lütfunu Gayreti girecek. gayret ilahiye dokunuyor. Evet. Aynen böyle. Ceza evet. geliyor. Hak ettiğimiz bir ceza varsa Cenab-ı Hak tehir ediyor. Evet. Rahmetiyle ıslah etsin, terbiye evet. etsin. Evet. Onların torunları olarak, mirasçılar olarak bizleri diye de niyaz ediyoruz. Hocam gelirken bir şiirinizde çalıştım biraz. Ama iyi talebe değil bu talebe. Biraz az çalıştı. Sizden yardım alacağım hocam. Şimdi inşallah hatırlarım ben şiirlerimi kolay hatırlamıyorum. Kendi şiirinizi siz hatırlamazsınız da <gülüyor> <gülüyor> ya ben biraz kopya vereceğim size. Şimdi <gülüyor> Ömer Demirbağ demiş kefel. <gülüyor> <gülüyor> tutuşur redifli feylatun harika Hı. bir aruz. Ne zaman sinede bir ateşi suzan tutuşur. Biliniz el eleş olacağını ile canen tutuşur. Nazarın feizini zahit ne bilir buzdan adam? De ki gelsin hele bir göz göze el an tutuşur. Yüceden kalbe çakar yıldırım aşktır adı aşk. Külüdür savrulur aklın ve de an tutuşur. <gülüyor> Devam ediyor da. Aşkın hakim olması, galip gelmesi vücut memlek memleketine Sultan olması durumunda. Akıl işsiz kalıyor gibi bir şey biliyorsunuz. Evet. evet. <gülüyor> Mevlana'nın bir beyti vardır. Farsçadır. Çevirmeye gayret edeceğim. Aklımda kalmış. Lütfen. Çeşme o ebru'in o zülfü çehre'in el firâk-i zühtü takvâ el veda ey akl din. Allah Allah. Ey akıl, ey din, ey zühtü takvâ. Allah'a asmarladık Çünkü aşk geldi. Yunus demiyor mu? Seni sevmek benim dinim, imanım. Aşk geldiği zaman kendisinden başka hiçbir şeye yer vermez artık. Ölüm gibidir, evet. sultandır. Aşk böyle bir şeydir yani. Şimdi bana iki şeyi çağrıştırdı. Muallim Naci merhumun Oldu can hembezmi canan dinlemem sussun cihan Guşi canım dinlesin, aramı canım söylesin Sevgilinin huzuruyla evet. şereflendim, kimseyi evet. dinlemem. Evet. Herkes sussun. Konuşsanız da dinlemeyeceğim. Can özüm söyleyecek, can kulağım dinleyecek. 20. yüzyıl Necip Fazıl Kısakürek Ne okudun ne öğrendin ne bildinse berhava Yer çökmeden gök iki şak yarılmadan geçilmez Varlık niçin yokluk nasıl yaşamak ne topyekun Aklı yele verip çıldırmadan geçilmez. geçilmez. Üçüncü bir isim geldi aklıma Ayaşlı Şakir Aşıkla deliği mukayese ediyor efendim. Ayaşlı Şakir de çok üzerinde durulmayı hak eden, 1910 vefatı, Konya'da medfun. Unutulmaya yüz tutanlardan biri de o. Meczup bir tavrı var malum haliniz. O tavrı sebebiyle biraz es geçilmiş falan ama öyle bir meczup ki yani akıllıdan akıllı. Zaten sözü de öyle, aşık da diyor, aşık da deli de. Akıl platformunun dışındadır ama Deli altında aşık üstünden. üstünde evet, evet. zaten tasavvuf Üst aşk dendi mi tasavvuf dışında konuşulmaz zaten yani tasavvuf vardır dışın içinde tabii. ve e, tasavvufta felsefe ile tasavvuf çarpmasında şunu görüyoruz e, aklın dışına çıkmak yoktur aklın üstüne çıkmak vardır aklı ayağının altına almak vardır yani Nitekim şu örneği verirler mesela hakikaten çok çarpıcı bir örnektir. Hendek savaşı mu Evet. İlk defa denenen bir müdafa taktiktir. Ee, Selmanı Farisi Hazretlerinin tavsiyesiyle Medine'nin etrafını hendekle kazıyorlar. Düşman gelecek, saldıracak. Haber alınmış, on binlik ordu geliyor. Ee, dört nala gelen atlıların ilk hızını kırabilmek amacıyla hendek. Kazıyorlar. O kadar. Faydasız o kadar yani. Yani onlar gelecek, attan inecek, atını geçirecek. Zaman kazanacak. Ötekiler ok atacaklar. Böyle evet. bir strateji var yani. Tabi bu. İmtihan üzerine imtihan, korkunç imtihan. Hendek kazılma esnasında Medine'nin arka tarafında Beni Kureyza Yahudileri de her zamanki gibi sözleşmeyi bozuyorlar, arkadan vuruyorlar. Bir anda iki ateş arasında kalıyorlar. Çok zor günler geçiriyorlar. Hatta Hz. Cabir'den rivayet meşhurdur. Bir sabah namazının sünnetini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın oturarak kıldığını gördüm diyor. Oturduğu yerde kılıyordu. O Hendek günlerinde. Telaşlandım, hasta olursa biz ne yaparız? Oturduğu yerde kılıyor. Selam verir vermez gittim annem babam feda olsun ey Allah'ın Resulü rahatsız mısınız? Ayakta duramıyor musunuz? Deyince buyurdu hayır hasta değilim açlıktan ayakta duramıyorum. Allah. Bu hadis-i şeriftir. Allah. Yani öyle zor bir zaman. Hıyanete uğramışsınız. İki evet, evet, ateş arası bitmiş ve açlık. Yiyecek Evet. yiyecek Annelerde süt bitmiş günde 5-10 çocuk gidiyor. Bebekler vefat etmiş bu kadar zor bir durum. İşte o zor durumda, her gece sabaha kadar hendek kazıyorlar, her gün akşama kadar çarpışıyorlar, durmak yok. O zor günlerde bir gün gece haber geliyor Efendimiz'e ki bir kaya denk geldi, biz bunu işte kıramadık, gelin ne yapacağız? Efendimiz bizzat o mevkiye geliyorlar, iri bir kaya çıkmış, onu kıramıyorlar hendek kazılırken. Kendisi işte külük mü, kazma mı, her neyse kaldırıp bir defa vuruyor, kaya ortadan ikiye ayrılıyor. Ayrılınca tekbir getiriyorlar. Çok ünlüdür, pek çok hadis kitabında geçer. Allahu Ekber diyorlar. Şam'ın kırmızı kubbeleri bana gösterildi. Şam, Şam'ın Şam ümmetime verildi. Şimdi bakın bu noktaya çok dikkat Allah etmeni. Allah Allah. Ve hepsi birden oradaki 300 kişilik kalabalık. Sadaka Karasulullah diyor. Resulullah doğru, doğru söyledi Şimdi bu asırdan bunu rahat görürüz de. Evet. O yüzyılda. O şartlarda. O şartlarda. Kendisi ayakta duramıyor. Açlıktan. İşte, işte aklı ayağının altına almak budur. Evet. O diyor söyledir. Akıl ne ki? Akla ayının altına almak budur. Kaldırıyor, bir daha vuruyor, kaya dağılıyor, büyük bir kısmı gidiyor, tekrar tek bir getiriyor. İran diyor, İran mülkü ümmetime Allah, verildi. Allah Allah. Hepsi Sada Kisra'nın saraylarını evet. görüyorum. Allah. Kaldırıyor, vuruyor, kaya tamamen dağılıyor. İşte o zaman Konstantiniye. Allah Allah. Ümmetime verildi. Muhakkak fet olunacaktır Onu alan komutan ne güzel komutandır ve onun askeri ne güzel askerdir. Orada buyurmuş. Evet. Hiçbirinde en ufak bir şüpheye, Tereddüt yer yok. Aklı ayağının altına almak budur işte. Orada akılla bu yılda gidilmez zaten. Risalet aklın üstündedir. İşte aklın üstüne çıkmak bu. Aklın dışına çıkmak değil. Çıkmış. Hatta çok ünlüdür. Ha. O kalabalık yol veriyor. Kendisi koridor gibi işte açılıyorlar. Geçerken kalabalığın en sonunda bir sahabi, Hazreti Suraka. Şu hicret esnasında evet. arkadan at gelip sonra he, Müslüman olan zat. Suraka'nın önünde duruyorlar. Herkes bekliyor bir şey diyecek. Buyuruyor ki Kisra'nın bilekliklerini kolunda görüyorum ey Suraka. Allah Hadis, Allah. Hadis Kisra'nın bileklik. Bileklik o zamanlar erkekler için bir aksesuar. Kadınlar bilezik, erkekler bileklik. Kralın korunuyor. kolundaki. He, kolundaki bilek, Kisra'nın bilekliklerini kolunda görüyorum ey Suraka. Hadis böyle. Allah Allah. 30 yıl geçiyor. Efendimiz dünyasını değiştiriyor. Peşinden Hazreti Ebubekir derken o da vefat edince Hazreti Ömer dönemi. İran baştan sona fethediliyor. Ganimet akıyor Medine'ye. Tabi Hazreti Ömer zamanında ganimetin beşte biri Male İslam hazinesine geri kalan mücahidine veriliyor. Kisra'nın özel eşyaları içinde bileklikler surakaya düşmez mi? Allahu Kalıp Ekber. Alıp koluna takar Allahu takmaz ekber. hatırlıyor demişti. Allah Allah. Sadaka Resulullah der ve düşer bayılır Allah, Allah. Surak'a. Allah Allah. Aklı ayağın altına almak bu. Şimdi, Akılla bu yollarda gidilir. Akıl gidiyorlar. nerede şimdi? Akıl. Bir Türk atasözü var. Bayılırım ona. Kutadgu birlikte şeyden Divanü Lügati't Türk'te geçiyor. Der ki: Deli köprü, akıllı köprü arayana kadar deli suyu geçer. <gülüyor> Tarih delilerin eseridir. Akıllar yazarlar. Tarih delilerin eseridir. Akıl işi midir gemileri karadan yürütmek? Evet. Akıl işi mi? Olacak iş midir? Akla ayağın altına almak bu işte. Gemileri yani. yakmak. Tarık yani. bin Ziyad Düşüne Tarık bin Ziyad'ın yaptığı. Evet. evet. Deliler tarihi yapmıştır, akıllılar yazmıştır arkasından. O kadar. <gülüyor> Allah razı olsun hocam eksik Dinledim olmayın. Efendim. Bu bir beytin şerhiydi efendim. Şu dinlediklerimiz. Bilmem anlatabildim mi ya. Bilmem anlatabildim mi durumu. Bu muhabbette seven kim, sevilen kim ne gerek? İkilik bahsine bir ahme kunadan tutuşur. La havle ve la kuvvete illa billah. Aşıksın, maşıkun karşında. Diyorsun ki sen sevdin, ben sevdim. Sen ben, ben sen bilmem ne. Cahiller, nadanlar der onu sen, ben falan evet. filan. Evet. Sen yok, ben yok. Yok kimse, o var. Necip Fazıl merhum diyor ya, sen yok, ben yok, yok kimse, o var. Bütün sevdiklerin evden gittiyse, o var. Perdenin önünde bir sen, ben kavgası var ama perde aradan çıkarsa ne evet. sen kalırsın, ne, ne, de de ben. kalırsın <gülüyor> ne de ben. O kapanmaz yaradan hastaya söz açma aman, hele meczumla konuş bir an tutuşur. Mecnun anlatırsa sana Leyli'yi, me, hele Mecnunla konuş Leyliyi bir an tutuşur. O Leyladan zaman, bahset Mecnuna, nasıl bat nasıl tutuşacak? Nice bin derdiyle dağıllandığı marzıyla yayım, tepeden inse yanık gönlüme der man tutuşur. Hocam yani bir şairin huzurunda kendi Tabii. şiiri hakkında akşam kesilmez ama. Rızanız da şahbet bu efendimiz. Nice <gülüyor> bin dertle dağılandığım arzayılayım. Tepeden in yanık gönlüme derman tutuşur. Gönlümün derdi gökten gelse değer dımaz tutuşur. Derman kabul etmez bir derttir evet. bu. Derdim dermanın kendisidir. Felekler felekten şahdaru verseler bir dem kabul etmez diyor ya. Yaka, yanar orada. Kim diyor?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 Ne dedi hocam? Anlamak gerekmiyor. Şiir bu kardeşim. Yani bülbül öterken anlasan ne anlamasan ne? Yani şu var mesela e, annelerimizin bazı yemeklerini çok severdi. Evet. annemiz yapar. Evet. E, yeriz. Lezzet. Bunu nasıl yaptın diye sormanın alemi var mı? Ta, salçası ne ha, kadar? yağın ne, kadardı, ne miktarı kadar? kadar. Neydi? Bilmesek ne olur? Bunu bilmek zorunda mıyız yani? Hayır. Aynı şey. Ama gözü kapalı ağzına versene. Evet. Lezzet annenin. meselesidir. Evet. Evet. Lezzet. Bu ne hınçtır, bu ne kindir bana ey, bahtısı ya. Bahtısı ya. Nitekim böyle kırın kavgaya düşman tutuşur. Evet. Bana düşman gibi davranıyorsun <gülüyor> eyvahattım. <gülüyor> evet. ee, hocam Allah ömrünüze bereket versin. Hayırlısıyla. Yani aşkın böyle bir rengi, bir kokusu, bir cazibesi var. İlk taksit akıl. Peşin onu alıyor. Can falan teklif ettiğinde de Sende hala can mı var diye bir de sitem ediyor. Evet, evet. hala canın var diyorsun? Zaten aşkın kategorize edilmesini ben pek aklım almaz da bir insanda aşkıya vardır ya yoktur. Beşerisi ilahisi yoktur bunun. Tek fark şu kadar incecik bir fark. Beşeri aşkta kimi sevdiğinin farkında değildir. İlahi aşkta onun farkına varır. O kadardır. Tek Allah, fark budur. Allah Allah. Ee, ancak şöyle mesela beşeri aşkta önce can sonra canan. Beşeri aşkın sloganı budur yani. Canan can için sevilir mecazi aşkta biraz daha üstünde sadakat devreye girer. Önce canan, sonra can. 80 yaşına da girse hala o ilk sevgi devam eder. Hakiki aşkta ise önce canan, sonra canan, can diye bir şey yoktur artık. Allah bahsi bile edilemez. Allah. Hüsnünün aksin ruhi dilberde peyda eyledin, Çeşme aşıktan dönüp anı tamaşa eyledin. Güzelliğini güzellerin yüzünde gösterdin. Aşıkların gözünden kendi güzelliğini sen seyrettin. Seven de sevilen de bir. Allah. İkilik bahsine bir ahmakın adam tutuşur. <gülüyor> Allah. Evet. Eksik olmayın hocam. Allah razı olsun. Bundan böyle sizden istirhamımız böyle her defasında bir eseriniz bir de natınız vardı da o elimize geçti mi geçmelimi şimdi hatırlayamadım. Onu haftaya belki bir konu olacak. Evet. Onu ayrıca konuşacağız. Şu getirdiğiniz kitabı elime geldiğinde efendim Orhan'a dedim ki şuradan tefeül yap. Şu beyti çıkardı. Şu beyti çıkardı. Lütfedip gehvâde-i vaslile ol şâdan eder. Kahrilegâhi kılurduğu çağrı hicran ağladır. Doğrusu anlamadım da. Yani gizem dikkatimi çekti. Kavuşma vadiyle sevindiriyor, ümmit evet. ettiriyor. Kahrilegâhi kılar duçarı hicrana. Fakat kahreder, lütuftan vazgeçer evet, evet. ve ağlatır. Evet. Ayrılığa duçar ederek ağlatır. Ee, bu çok konuşulan bir şey. Yani mertebe alırken bir kovulma var. Evet. Evet. Bir git deniyor yani. Evet. Evet. Sert bir imtihan. Ne şey yapacaktır? <gülüyor> Edebiyat uzaklardan almam gerekecek de sevgiliye ait olan estetik unsurlardan gözler divan edebiyatında çok büyük yer tutar malumdur. Hatta sadece divan edebiyatında değil bizim edebiyatımızın her şubesinde ve her milletin edebiyatında insana ait organlardan en çok şiir içinde yer eden gözdür. Niçin gözler bu kadar çok işlenmiştir? Çünkü insanın iç alemini en dışa yansıtan tek organ gözdür. yani İçimiz Gözlerimizde dışa yansır. Zeka oradan okunur, tersi de oradan okunur. Sevgi, nefret, kinimiz, e, ne, kıskançlığımız, karanlık emellerimiz hepsi gözlerde. Dolayısıyla gözler, gözler, elbet doğal olarak şiirde, edebiyatta, şarkıda, sanatın her şubesinde insana ait olan en çok, e, insana ait olan organlar içinde en çok işlenen gözdür. Göz bu kadar mühimdir. Divan edebiyatının on de çok ilginç. Ee, şehla göz makbuldur, modadır. Şiirde Sevgin gözleri hep şehladır. Bütün yani şaşı de. bakan böyle, Yani mi? tam şaşı değil, hafif ayrık bakan göz güzel kabul edilmiş 13. yüzyılda. Yani körpelik, çocuksuluk gibi bir sevimlilik atfedilmiş. 14. yüzyılda e, süzgün göz, konuşan göz, mesaj veren göz. 15. yüzyılda itibaren 15-16 beraber kızarmış gözler, kızarık gözler. E, ne demek gözün kızarması? Uykusuzluk demek, ağlamak demek, öfke demek, sarhoşluk demek. Bu dört şeyden, e, dörde şiirde yer edilir. 17. yüzyıla en ilginç, kızgın bakışlar. Sevgilinin öfkeli bakışı, şiirde muazzam yer tutar. Evet. Çeşmin nedem ki tığ çekip hun feşan olur, uşşak-ı dil figâre ecel, ecel mihribân olur. Hışımla baktığın zaman... Evet. Ecel bile yakınlık gösterir. Evet. Za vallahi aşıklar için. Za vallahi aşıklar için ecel bir sığınak evet, olur. Yani evet. Merhametli bir sığınak evet. sayılır. Evet. Nefi. Nefiden onun ikinci beytini hatırlamaya çalışıyorum. Ee, Her nama mahalle bu sureti nezzare yaneden. Bu ruhsatı nezzare yaneden. Bir gün demez misin ki mahallinde kan olur. Kan olur. Evet. Evet. evet. Kızgın bakış. Kızılmak, sevgilinin kızması niçin Estetik olsun. Niçin güzel? Neden olur? güzel kabul edilsin? Evet. Çünkü birisi Gazapla size bakış. kızıyorsa sizi seviyor. Evet. Biz en çok sevdiklerimize kızarız. Evet Çoluk çocuğumuza bu kadar başkasının çoğuna niye kızmıyoruz? Evet. En çok kimi seviyorsanız onu öfke duyarsınız. Ve sevginin olduğu yerde mutlaka öfke vardır. Dolayısıyla Allah'ı sevmekle Allah kork Allah'tan korkmak aynı şey. Allah. İşte şiirin bahşedeceği... Üstüne titremek deyimi var ya, titremek evet. korku demektir. Evet. Sevginin Şiirden... olduğu yerde korku vardır. Eğer korku yoksa sevgi de yok. Öfke sevgiden kaynaklanır. En çok kim korkar? En çok seven. Evet. Gözünden düşmekten korkar. Tabii gazabına ben, uğramaktan, reddedilmekten korkar. Mahcubiyetten korkar. Bu meyanda hocam, evet. sizden dinlemiş olduğum Şeyh Galip Merhum'un Nezzare Beyti'ne geleceğim evet. de. Şimdi buradan bir mesaj aldım. Takviben üç dakika var araya gitmemize. Arada işte bir iki dakika sürecek. Ben o ana gelene kadar size Meseleyi sipariş edeyim. Estağfurullah. estağfurullah. <gülüyor> Nezzare-i çeşm. Germ ettikçe ey çeşm. Nezzare-i germ, germ ettikçe ey çeşm. Ateşle abı yeksan edersin. Evet. Şimdi hocamla bir hususi sohbetimizdi. Bir gün bunu ifşa edeceği bir bilseydi söyler miydi o gün orada bilmiyorum estağfurullah, ama. Estağfurullah. Şeyh Galip merhumun, evvela ben bir itirafta bulunayım. Divanıyla çok meşgul olmama, oradan çok lezzet tahsil etmiş olmama rağmen bu gazelle tesadüf ettiğimde üstünden geçmiştim. Yani kısa mısralar falan filan biraz böyle dolgu gibi geldi yani. Ruha, galip merhumdan özür dileyerek söylüyorum bunu. Kendi anlamamazlığımdanmış meğer. Sonra bu beyti şerhini hocamdan dinleyince, bakış nedir, göz nedir, nezare nedir, ateşle su falan filan böyle şimdi araya gidip geldikten sonra bu mevzuda hocamı biraz daha eşeleyeceğiz. Şimdi karşında mangal varsa elinde iyi karıştırıcı olacak dürteceksin de bizim de vazisemiz <gülüyor> o işte. Hocam o araya gitmeden önce bakışa dair, göze dair Şeyhul İslam Yahya merhumun bir beyti geldi ama yok gelmedi. Sadece mefhum zihnimde dolaşıyor öyle de işe yaramıyor. Gül şöyle bir acize dair bahri sen de katre-i göster kendini gönlüne gir ey gönül ol goncenin şebnem gibi. Deniz kadar büyük de olsan damla gibi küçük evet. gel çünkü gülün kalbine gireceksin. Fakat yok bunun göz delgisi yok. Yanlış kalmış efendim. Yanlış kodlamışız. Zihnimiz biraz daha... Göz ecel demektir. Efendim? Göz ecel demektir. Mesela sevgiliye ait olan, yüze ait olan unsurların her birinin bir ifadesi var. Çok ilginç. Göz genellikle öldürücüdür. Oktur, Öldürücü. Bakıştır. Buna karşılık ağız, dudak ise can bahşeder Can bahşeder. Tam tersidir. Heh. Evet. Kadı Burhanettin der ya evet. ''Nola seni sevmişem kafir de gülem ahir'' ''Cümle seni severler ben bir de gülem ahir'' Bu gazelin son beytinde ''Gözün ile öldürüp la'lün ile dirildürsen ben mucizene şaha münkir de gülem ahir'' Allah Allah. diyor. Kaş mesela reddetmek demektir. Sevgilinin kaşlarından şair bahsediyorsa bu red demektir. Çünkü biz kaşlarımızda sadece hayırı söyleyebiliriz. Kaşın başka bir işareti yok. Evet. <gülüyor> Ve yüze ait her şey, meskipikler, hatta yüzdeki o incecik ayva tüyücüklerine kadar her birinin bir ifadesi, ifadesi vardır. Yüzyıllar içinde o kadar rumuzlar, semboller, çağrışımlar iç içe harmanlanmış ki. O yüzden diyorum ya kaldırım taşı büyüklüğünde bir elmas öyle kolay kolay bir anda azameti anlaşılmıyor yani. Yani uzak duranlar da mazur bir yerde. <gülüyor> evet yani kolay anlaşılmıyor yani bilmek lazım. <gülüyor> ne yapsın? Ne yani evet bilmek lazım. Şey vardır, şöylesiniz, mesela. karnınız çok acıkmış, ekmek almalısınız ama elinizde sadece bir milyon dolar kıymetinde evet. bir banknot evet. var. Ne evet. yaparsınız ki evet. de ekmek alamasın. alamazsınız? <gülüyor> Şair Şeref Hanım, kocası, kocasına yazmış, ilk defa orada rastladım, kadın erkeğe yazıyor, ilk defa orada rastladım. Şair Şeref Hanım, güzelce Ali Paşa ne? güzelce lakabı çok yakışıklıymış ee, Zevci bu eş kelimesini de çok sevmiyorum doğrusu <gülüyor> değil mi yani, ha, bize, bir şey yani bir sürü kelime var bu yani, eş kelimesi hanım varken diyor. mesela sultan evet. varken evet. refika varken değil <gülüyor> mi ee, Şeha bu sureti ziba sana haktan hidayettür sanasın sure-i Yusuf cemalinden bir ayettür senin zulmün benim sabrım senin hüsnün benim aşkım Olur dembeden artar ila bir nihayettir. Allah Allah. Bunu hanım kocasına, kocasına söylüyor. Bazen evdekilerin başına <gülüyor> kakarız da millet neler yazıyor. <gülüyor> nezzar germ ettikçe ey çeşm, ateşte abı yeksan edersin. Hocam bu gibi şeyler zuhuratla oluyor biliyorum. Mekanik bir tarafı yok ama siz bu beytle yine cuuşa geleceksiniz ümit ediyorum. Düzgün okuyabilirsem. Estağfurullah. Yani... Sıcak bakış, yakan bir bakış ile baktıkça sen ey gözler, gözü gözüm, ateşi, suyu bir araya getirirsin gibi derme çatma bir Türkçeden Türkçe'ye tercümeyi lütfen terbiye ediniz. <gülüyor> ne diyor şair? Önceki beytten gelmek lazım. Evet. Ee, Sakı keramet sende ya bende, bahri hababe mihman edersin? Ee, Sakı... Bizim edebiyatımızda ve kültürümüzde çok geniş çağrışımlara sahiptir. E, şairin mizacına göre değişir. Mesela Yunus Emre'ye göre sakı Allah-u Teala'dır. Evet. Bir saki'den içtik şarap, arştan yüce meyhanesi. Ol sakinin yüz, canlar anın peymanesi. Yunus'a göre Allah-u Teala'dır. Allah Kimine göre işte efendim Hazreti Peygamber'dir. E, Mevlana'ya göre şems saki'dir. Size bir mestlik, bir sarhoşluk yaşatan kimse o saki'dir. De, şeyh'tir. Evet. Pirdir, Pirdir, şeyhtir filan. Evet. Ancak mesela Nedim'e göre Saki dilberdir Yani mizaca göre değişebilir. Batı edebiyatındaki barmen tipi kalıplaşmıştır Şarap verir. İşte başı kabaktır, göbeklidir filan. <gülüyor> Bellidir o. Ancak bizde Saki şekilden şekle giriyor. Size bir meslek, bir kendinden geçmişliği yaşatan, vesile olan her kimse bu Saki'dir. Saki keramet sende ya bende. Bahri Hababe mihman edersin? Habap damla demek, su kabarcığı demek. Ey Saki bu Olağanüstülük senden mi, benden mi kaynaklanıyor bilmiyorum ama bir koca bir denizi bir damlaya sığdırmaktasın evet. diyor. Evet. Ne demek istedi? Evet. Yani Sen baştan sona remiz, baştan sona evet. son derece imalı söyleyiş. Evet. Koca bir denizin bir damlaya sığması ne demektir? İşte gözden akan bir damla yaş o kadar çok şey anlatır ki bize hakikaten koca bir deniz bir damlanın içindedir. Bunu Daha, yaşadınız mı gençler? Buna benzer bir şey biliyor musunuz? Karşınızdakinin gözünde bir damla yaş var, düştü düşmedi kirpikte titriyor ve size neler oluyor? Hocam onu anlatıyor. Çok acayip şeyler oluyor, değil mi? Olmalı veya, olmalı veya. Bir kirpik, sonraki beyte ise o, evet. işte gidişata göre. Önce bir damla yaş süzüldü galibin gözlerinden aşağıya doğru. Bir sonraki beytte ise tam bir coşkunluk halidir. Nezzare-i germettikçe ey çeşmim ateşle abı yeksan edersin. Ey göz o kavran bakışlarla baktıkça bizde su ile ateşi bir araya getiriyorsun. Su ile ateşin bir araya gelmesi imkansız bir şey. Biri, oldu mu öteki olmaz. Ancak bir önceki beyte kerametten bahsetmişti. Evet. Demek ki olacak. Heh, bir fevkalazlık var. Kaynar su gibi gözümüzden dökülüyorsa son derece samimi bir ağlayıştır. Ve özellikle bir önceki e, sohbetimizde sanıyorum bahsi geçmişti. Kır, kızaran göz dediniz. Evet, erkeğin ağlaması, kadının ağlaması, çocuğun ağlaması ve yaşlının ağlaması hangisini seyretmek daha etkileyicidir? Hangisini görmek bizi sarsar? Ben öğrencilerime soruyorum, Gençler hep erkeğin ağlaması diyorlar. Hakikaten bir erkeğin ağlaması e, insanın içini çöker. Bitişdir artık. yani evet, o... evet, evet. Her şey bitince ağlar çünkü. E, merhum di diyor ya baktım gözünde damla damla yaş sandım ciğerime düştü ataş sordum memleket nere kardeş köy dedi yutkundu eğdi başını Allah Allah Bu da bir erkek Abdurrahim Karakoc. Evet, evet. onun. Bir erkek ağlıyor. Kadının ağlaması estetiktir, güzeldir, çekicidir, cazibelidir. Fakat estetik olduğu için Esas etkisi o estetik estetik içinde kayboluyor. Erkeğin ağlaması ise çirkinliktir. Kadına ait olan her şeyi erkeğe verdiğiniz çirkin olur. Erkeğe ait olan her şeyi kadına verdiğiniz gibi. Mesela... Cesaret... Altını çizelim. Evet. Erkeğe Ces... ait olanı kadına vermek, kadına evet. ait olan erkeğe vermek çirkin çirkinliktir. Çirkin olur. Allah Kuştur. her şeyi yerli yerine koymuştur. Mesela cesaret ve kahramanlık. Evet. Bu erkeğe yakışır. Kadında agresiflik oluyor. Evet. Mesela utangaçlık, hayat tavrı. Bu kadında çok çok güzel erkekte fısırlıklık evet. olmuyor yani. Evet. Olmuyor. <gülüyor> Mesela sizin harika ses tonunuzu evet. hangi kadın ister? Estağfurullah. Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> Mesela bir Kendisi sabah için felaket yani bir sabah. Kalktı sizin gibi konuşuyor. Mahvolur mu? Mümkün değil yani. Erkekte güzel olan şey kadında çirkinlik. Kadında güzel olan şey hırçınlık, ağlamak da öyle. Kadında güzel. Güzel olunca da kadınlar yerli yer Her zaman ağlıyorlar. E zaten ağlıyorlar. Evet, evet. Tabii ee, hali. Ha. Ama erkekte çirkinlik olduğunu erken, erkek bildiği için mümkün olduğu kadar onu ağlamamaya çalışır. Çirkin olacak. Buruş buruş ağlayan bir erkek suratı düşünün yani. Hakikaten hoş bir şey değildir. Ya yüzünü kapatır, ya gider bir yerlerde ya da belli etmez. Buna rağmen bir erkek ağlıyorsa bir bela var demektir. Hep söylüyorum onu derslerde. Anneniz sık sık ağlar, ağlasın. Allah babaları ağlatmasın. Amin. Babanız ağladığı zaman dünya başınıza yıkılıyor. Baba ağlıyor ne demektir? Ya. Tam çaresi hali. Şimdi nezzare-i germettikçe çeşim, ateşle abi yeksan edersin. Ey göz o kavram bakışlarla bize baktıkça biz de suyla ateşi bir araya getiriyorsun. Galip nasıl bir bakışla veya nazarla veya tecelliyi tattıran bir edayla karşılaşmışsa galipte artık omuzları sarsıla sarsıla Gözlerinden aşağıya doğru kaynar su boşanmaktadır. Bu beyt bunu anlatıyor bize. Ve aliterasyon, seslerle. Suyun ateşle bir araya gelişinde çıkan cızırtı. Nezzare-i germettikçe ey çeşm, ateşle abi ı yeksan edersin. Şu kelime, bu harfler, bu sesler tesadüfen kullanılmış değil bunlar. Allah. Aliterasyon bunlar. Seslerle şiir anlatıyor. <gülüyor> e, hatırlamalı mı? Divanı bittiğinde 24 yaşındaydı. Evet, evet. <gülüyor> O suali muhafaza ediyorum efendim. Gidince soracağım nasıl oldu üstad evet. diye Galip Merhum'a. <gülüyor> ne evet. yediniz de böyle olduğunuz kabibinden. Evet. Ve orada bir şeye daha temas etmiştiniz. Gözler yaşarır mesela soğanda da, tozda evet. da değil mi efendim? Evet. Esneyince de. Evet. Ama soğuk akar. Soğuk. Ağlarsanız sıcak akar. Kaynar su gibidir. Kaynar su gibidir. Ateşle ab yeksan olur. Su ile ateş bir araya gelir hakikaten. Galip Merhum bir başka beytinde... Ateşle su beraberliğine işaret ediyor. Birçok yerde diyor ama bir beytif. Yakutu sirişkiz. Yerimiz didevi dildir. Ateşle sudan hasıl olur bir güheriz biz. Evet. Paha evet. biçilmez bir yakutuz. Çok evet. kıymetliyiz. Ham maddemiz ateş ve su. Evet. Bizi oluşturan iki unsur ateş ve su. Hangi ateş? Gönlün ateşi. Hangi su? Gözün yaşı. Evet. Ateşle ağabey yeksan edersin. Ve sonra bakıyorsunuz e, fuzuli su kasidesine girerken bu ateşi bu suyun söndürmeyeceğini evet. Saçmayı eşkiden gönlümdeki evet. odlare su kim buden ludu tuşan odlare kılmaz, kılmaz çaresu Allah Allah, evet. Allah Allah yani çok doğru be üstadım çok doğru hakikaten çok fazla büyük olun çok kıymetli olunca da insan sendeliyor ne yapacağını evet. bile <gülüyor> nereye koyacağını bilemiyor nereye koyacağını bilemiyor Ha. bir beyt daha seçmişti bu çocuk bize o Şu ilk geç, gazelde geç. bir beyt vardı onu istirham etsem hocam en ilk beyt en ilk gazel Sen 37. sayfadaki ben sonra bakacağım Buyurun. bir beyt vardı da o beyt beni çok sarsmıştı zamanında çevirirken Tünd diye başlıyor Bak, okuyorum Tünt. efendim tündü badı her vesavisten beder ahir nefes Hıfzgül fanusu imanım meded ya Rabbi meded Allah Allah dubadı her vesavisten beder ahir nefes son nefeste her türlü vesveseden onun sert darbelerinden zararları tündbad ve, e, her tü vesveselerin rüzgarından rüzgarından he. imanımın fanusunun evet her senin. nefes beni koru hıfz kıl fanusu beder ahir nef son nefeste vesveseler üşüştüğü zaman evet. O beder ahir evet, nefes evet o rüzgar estiği zaman imanımın fanusunu muhafaza et o ateşten beder ya medet ya allah allah evet. tündubadı her vesabistan beder ahir nefes hıfz gıl fanusu fanosu imanım medet ya medet evet. allah allah allah allah şadiye kandi hayali vuslat canan ile der kafeste tutti ey canım medet ya medet ey Şadi kendisine evet. artık söyledi kavuşma hayalinin lezzetiyle evet, yare kavuşma hayalini orada geçirmesi de tesadüf değil. Şad olmak var Çok ya, mutlu kavuşma, olmak var. Evet. Kelimelerle oynuyor işte İsmini var. koyduğu evet. yer orası. Her evet. yere koyabilir evet. ama orası Şadiyakan'di. Hayali ustat ecanan ile yare kavuşma hayalinin lezzetiyle der kafes, kafeste, kafeste can, can, can kuşum der ki medet ya Rabbim, medet. Allah Allah, medet. Allah Allah. Ama ya Rabbi. Çocukların çok hoşuna gidiyor. Gençlere ben diyorum ki, bizimkiler ölümden bahsederken insanın ölesi gelir. Evet, evet, <gülüyor> Ölümün lezzetini evet. hatırlatıyorlar. Mevlana, Diyorsen... de, demiyor mu? Ee, ben öldüğüm zaman, bunu şiirle söylüyor. Tabii Farsçadır, mesnevisinde de geçer. Ben öldüğüm zaman, eyvah ayrıldık diye üzülmeyin. Ee, Ney çalın... Sema edin. Çünkü o gece düğün gecesidir. Sevenle sevilenin birbirine kavuştuğu şebi arustur o gece. Ben kavuştum sen evet, Benim öldüğüm gece. <gülüyor> Beni kabre koyarken, aşağıya indirirken eyvah ayrıldık deyip üzülmeyin. Kovayı da kuyuya sarkıtırsınız. Ama çektiğinizde bazen Yusuf'la beraber çıkıyor. Allah. Mevlana'nın benzetmeleri. Allah. Ey oğul diyor. Her gün akşamleyin görmüyor musun güneş batıyor ama her sabah daha da parlak doğduğunu görmüyor musun? Hiç batmak güneşten bir şey eksiltti mi şimdiye kadar? Ölmek ne Yani ölüm, ölüm dediğin nedir ki gülüm? Dila vahdet güzeyn ol arzuyi ma geç, gözün aç bak hakayık bini eşya ol havadan geç. Bu örnek az değil, dört beytli gazeller var. Evet, bazıları didaktiktir. Doğrusu didaktik şiirler biraz uzmanca bakış ister, didaktik şiirlerde yol göstericilik, nasihat edicilik gibi bir eda olduğu için okuyucu baştan bir kere sevmeyebilir. Evet. Nabi'nin büyüklüğü buradadır, bunu bile, sevdirmeyi, başarmış, bunu bile sevdirmeyi başarmıştır. Çünkü didaktik şiir yol gösteriyor, ders veriyor. Didaktik şiir şiiri öldürür yani esas. Aslında evet. Değil mi yani? Mesela onu demiştim, Nus ile yola gelmeyeni etmeli tekdir. Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Tamam bu bir şiir fakat yani güneşin battığı son derece romantik bir ortamda sevdiğinizin gözünün içine baka baka bunu mu okursunuz? Us okunur mu? mu yani? Okunur yani? <gülüyor> şiir neresinde bunu? <gülüyor> yani Ziya Paşa da çok kızacak. <gülüyor> Dile vahdet güzin ol. Ey gönül Bir bire yönel. Evet, Bir vahdet ehli ol. Arzuyuma masivadan geç. Hivri zıvır. Bir, birin dışındakileri bırak. Birin dışındakileri bırak. Gözün aç bak. Gözün aç. Hakayıp bir eşya ol. Eşyanın hakikatini gör. Hevadan geç. Nefsin arzularından. Evet. Efendim, lüzumsuz tutkulardan geç. Mücerret mütteka dergahı izzetgahı baridir. Temelluk eyleme dergahı gayre ittikadan geç. Yani çok keyifli canım. Mücerret soyut mutteka yani sadece... Mütteka şeydir, bu çile koltuk. esnasında başlarını dayattıkları ha. bir tür şey, onun adı müttekadır. Ha. Hani baki diyor ya, biz müttekai zerkeş cağa dayanmazız. Koltuğa oturulmazız değil bu yani, öyle mi? Yok yok, başını dayattığı ha. şey. Kafamızı oraya dayatmıyoruz. Hakkın kemal lutfunadır istinadımız. Biz Allah'a... Çile esnasında dayanmak. uyumak yok. <gülüyor> diz üzeri çökmez, diz üzeri... E, vaziyetinde uyursa uyur. Yani o şekilde uykusunu alacak. İmam-ı Azam bu Hanefi Hazretleri 20 sene öyle yatmıştır. Allah, Allah. Yani hiçbir ara yanı gelmemiş yere. E, bu burasına kafa öne gelmesin diye bir şeye dayatırlar. Böyle alın yeri vardır. Gördüm onu bir. Heh, onun adı mütteka'dır. Bunun adı mütteka. Evet, o açıdan başta yanılan şey kafayı dayattığımız yer mütteka. Mücerret mütteka sadece odur mütteka. Evet. Dergahı izzetgahı baridir. Onun i̇şte, dergahına dayat kafayı. Ha. Başka yere de sağa sola evet, yaslanma evet, evet. temelluk eyleme lüzumsuz tevazu evet, te tezellül evet. etme dergahı gayre başka evet. kapılara evet. itikadan geç başka kapılara evet. yalvarmaktan yakarmaktan geç derler ki kuldan isteme verse minnet vermese zillet evet. Allah'tan iste verirse nimet vermezse hikmet <gülüyor> yani işini Allah ile gör evet, matlabın mahluka züll ile müdara vermez ''Veren Allah'tır ey dil, begü paşa vermez.'' Koca Ragıp Paşa'dan. Koca Ragıp Paşa. ''Matlabın mahluka züll ile müdara vermez.'' İstediğini yaratıklara, Allah'ın yaratmış olduğu şeylere zelil olarak elde edemezsin. Onlardan alamazsın. ''Veren Allah'tır ey dil, begü paşa vermez.'' Ne Beyler bey veriyor paşa'dan. ne paşa veriyor. Allah veriyor. <gülüyor> Kayserili bir şair var üstadım. 1700'lerin sonlarında müftüymüş orada. Belih, Belih. Beli evet Hocamın çalışmasıdır. Öyle mi? Evet Abdülkerim Beli, evet. O divan evet. elimize geçti evet. demek. Allah selamet versin. Hocam. Amin. Allah rahmet eylesin. Ama Abdülkerim Bey'in çalışmasıdır. Ya, Aman yani. ya Rabbi. Aman Allah'ım. Ne kadar ne işler yapmışlar ya. Evet. Ne kadar, ne işler yapmışlar ya. Evet. Bu dünyadan böyle gitmek lazım yoklar. Tabii, tabii eser vermek lazım <gülüyor> elbette. Esersiz göçemi yerinde duruyor ya, yani üç şey devam eder amel. Eser verirse amel de, defterine yazılıyor. Tarabe yetiştirirse. Sadaka ucağıyor. Bir de salih evlat bırakırsa. Bunlar da salih her okuyan onun şeyine yazılıyor. Peki hocam asrımızın sadaka icraiyyesi data cinsinden olacak diğerlere ne buyurur. <gülüyor> <gülüyor> Onun için diyorlar hani internet ortamına bir şeyler bırak diyorlar. Çünkü yani gençler... sadakanın şeyi çok yeni. Güler yüz sadakadır hadis-i şerif. Bir insanın hoşuna gidecek şey, güler yüz göster o bile sadaka. Çocuğun başını okşamak sadaka. Öz çocuğuna çarşıdan gelirken gofret almak sadaka. Bunların hepsi Allah yazıyor bunlar. Boşa gitmiyor yani bunlar. Hiç merak C etme, evet. zayi olmaz. Elbette. Elbette. Bir ismi deyandır Cenab-ı Allah'ın. Deyyan, gelir. dein borç demek. Allah asla borç arasında kalmaz. <gülüyor> ne yaparsanız karşını verecektir. Hiç şüphe yoktur yani. Deyyan Allah. Evet. Edersen bir iyilik, intizar eyle mükafata. Evet Yaparsan bir fenalık, hazır ol aynı mücazata. <gülüyor> Lihaza müstakim ol, hima etme huzuzata. Eğer kesen de paran var ise sarf eyle hayrata, evet. şu nushi dinlemezsen, duş olursun çok beliyata, sakın bir dideyi ağlatma, handan olmak istersen, Gireceğim. dokunma hatırı muğra, Süleyman olmak istersen. Evet. Evet. Fenni merhum. Bir iyilik edince bil ki karşına evet. çıkacaktır. Kötülük edersen cezanı bulursun, evet. sakın unutma. Şu kadar var ki kötülüğe birebir ceza gelir de iyiliğe bire bireyedi yüz, yüz, yüz, yüz... Ayet-i kerime demiş? Bakara Suresi'nde Allah, ayettir bu. Allah sizin bir hasenene, hasenenize karşı on misliyle mukabele eder. Bu ayet. Bire ondur. Ceza birebir adalet. Ama Allah'tır, büyüktür. Hiç Şanına sanırım. yakışır. Ya. Bire i̇yiliğe bire on veriyor. Şimdi şunu hep merak ediyorum, ilişkisi var mı bilmiyorum. Bir hadis-i şerifte şehitlerden bahsedilirken Peygamber aleyhisselam efendimiz müthiş bir hadistir. Diyor şehit, şehit olduğu an vefat ediyor. allah Teala diyor ruhuyla muhatap olur. Allah onunla konuşur. Ne istersin benden deyince şehit der ki Ya Rabbi beni bir daha dirilt bir daha senin için şehit etsinler. Bir daha dirilt bir daha senin için şehit etsinler. Efendimiz diyor ki bunu on defa tekrar eder. Şehit on kez üst üste Allah, Allah için öldürülmeyi ister, on kere. Şimdi ayete gidiyoruz. Siz bir hasene işlediğiniz zaman Allah on misliyle mukabele eder. Ayette böyle diyor. Peki bu hasene Allah'a can feda etmekse bunun on mislisi ne ola Allah, Allah Allah. Şehit Allah. ne demek? Şehit müşahede eden demek, gören demek. Gören demek. O sırada ne gördü ki? Bunu defalarca yaşamak istedi, o ne lezzet. On kez bunu bir daha yaşayayım. Şehitlik böyle bir şeydir işte arabdi şehitlikten mahrum. Edin. Amin. Amin Cümlemizi. Kim istemez şehit olmayı? Çünkü peygamberler bile hesaba girecekken şehitler ve çocuklara hesap yoktur. Bunlar hesaptan muaf. Birini kaçırdık da çocuklu. <gülüyor> <gülüyor> şehit olmayı istememek münafıklık alameti demişler. Nauzu <gülüyor> Kim istemez şehit olmayı Kim istemez? Bu kadar peygamberlikten hemen sonraki makam ve Allahu Teala onlara öldü demeyiniz. Ayet. Evet. Ölümü bile Allah onlara yakıştırmıyor, bu kadar yüceltiyor. Kim istemez bunu? Lihazam مُسْتَقِيمُ اِنْ هِمَاكَتْ مَا هُزُوُ Fenni devam ediyor. Doğru yolda ol. وَالْحَاسُلُ Sapma yani. اِنْ هِمَاكَتْ مَا هُزُو Çok güzel söylemiş Üstad. Evet. Hazlara, haz var ya Şeyliklere haz. çok düşkün olma. Düşkün evet. olma. İki haz verdi Cenab-ı Hak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve tenasül. Biri karşı cinse olan ilgi. Evet. Biri yeme içme iştahı. Bunlardan birini neslin devamı için verdi. Birini hayatın devamı evet. için. Sen yoldan çıkar da bu lezzetlerin kendisinin peşine takılır. inhimak eder. Evet. Lezzete ram olur. Hikmeti yitirirsen insanlıktan çıkarsın. Dikkat ediyor. Evet. Ah Fenni ah üstadım. Vefatının 101. yıl dönümü. Şurada yatıyor Cebeci'de. Cebeci'de değil mi burada? Cebeci'de değil yatıyor. Mi? Eğer ki sen de paran var ise ile hayrata. Valla paracığın varsa da bunu hayret sarfet Çünkü bırakıp gidiyorsun millet e paylaşırken... 1'e 10 ya, 1'e 10. Te. Ticarete bak. Kim vermez ki? <gülüyor> bırakıp gidiyorsun millet paylaşırken sen hesap veriyorsun. Evet. Akıllıca olmuyor. Evet. Şu dinlemezsen doğuş olursun çok beliyata. Bak sözümü dinlemezsen başın çok ağrıyacak. Gözünü seveyim. İki nokta üst üste. Sakın bir de ağlatma. Handan olmak istersen. Dokunma hatırı Mura Süleyman olmak istersen. Kimseyi ağlatarak gülemezsin, Mümkün. başkalarının felaketi üstüne saadet bina edemezsin ve unutma ki karıncanın hatırını sormayı unutandan Süleyman olmaz. Evet, Süleymanlık karınca i̇şte hatırını var. gözetmek. Kanuni Sultan Süleyman Ebu Suud Efendi'ye yazıyor. Karşılıklı şiirleşmeleri vardır. Draht, Farsça'da ağaç demek. Draht, Hı. evet. Nasıl olmuşsa o sene Topkapı Sarayı'nın bahçesindeki ağaçlara karıncalar üşüşmüş. Şimdi karınca da bizde mübarek bilinir. Yani kolay kolay karınca incitilmez yani. Evet, Ama evet. ağaçlar hep karınca. Ağaçlar yani mahvoluyorlar. Yazıyor ka kanuni, drahtiyi karıncalar sarınca bir sakınca var mıdır biz anı kırınca? Şehir İslam'a soruyor. Şehir sam cevap yazıyor. Yarın Hakk'ın huzuruna varınca dava eder Süley Hakk'ını Süleyman'dan karınca. <gülüyor> Gel de et şimdi. Evet. <gülüyor> Karıncayı muhatabıyor. Biraz önce verdiğiniz misalde de bir karasinekle Harun Reci'de ders veriliyordu. Evet. Hem de İmam Şafii dilinden. Evet. Evet. Allahu Ekber. Beli demiştim. Kayserli Beli. Dediniz hı hı. siz de hocam Abdülkerim merhum Abdülkadiroğlu kitabını çıkardı. Bak kitabı okuduk yazana bakmak şöyle bir şey var. var. Bizim divan edebiyatı sahasında bu derdimi de paylaşayım. Hakikaten Baki, Fuzuli, Şeyh Galip, Nef'i, Nedim, Şeyhülislam Yahya bunlar bizi o kadar kamaştırdı ki Başka şeye bakma. Oysa görmezdin. binlerce daha var. Vallahi abi ben... Kerim Bey hocamın en güzel şeyi buydu zaten. Evet. Tamam diyordu. Onlar tamam da tamam artık bunlar. Başkalarına da bakalım. Biz hayır ben mesela Huzuri'yi çok seviyorum. Derim. Orada kala kalmıştım. Sonradan anladım işte. İşte de bana şunu evet. gösterdi merhum evet. mesela. Diyor ki ee, Kısmete kani olan dergah Mevla'ya düşer. Eee ''Vaktini gözlemeyen yok yere kavgaya düşer, bilmeyen sırrı kazayı deri paşa'ya düşer, evet. kısmete kâni olan derge-i mevla'ya düşer, kendi kendiye gelir kısmet olunca devlet, vaktini gözlemeyen yok yere kavgaya düşer, evet. hak kefil oldu kulun rızkına halk eylemeden, bunu fikretmeyen endişeyi ferdaya düşer.'' Evet. Evet. Evet. Gamu terti bir hışımla geçirir evkatın her kimin kim hevesi mansı dünyaya düşer Eybelliği etmeyen her emreni hakka tefiz Hare etsin ki anun fırsatı adaya düşer <gülüyor> evet. Evet. Arada iki bey de aşka dair şeyler söylemiş onları atladım yedi beyten beşini umudum Bana çok tatlı geldi Bu da hocam eğer kısmete kani olmazsan, yani sana takdir olunan evet. yetmezse Paşa kapısına düşersin. Evet. Ona buna yalvarmaya başlarsın. İnsanlara evet. zelil olursun. Zelil. Evet. Eğer kısmetine razı olursan da Allah kapısına düşersin. Evet. Derim evlaya düşer. Zaten dilemekle lazım. dilenmek arasında tek fark var. Onun var ya dilemek Allah'tan istemektir. <gülüyor> dilenmek kuldan istemektir. Allah'tan istemek ne kadar şerefli ise öteki tam tersidir. Görselleştirelim evet. efendim. Evet. En kötü şey istemek en iyisi istemek <gülüyor> evet, evet, evet. tek elle istedim yani dilendin Allah göstermesin Allah ama dilemek Allah'tan evet. istemek zengin eder Aziz eder senin rızkınla kefil olan Allah'tır evet, aman bunu aman. unutursan yarın endişesine düşersin çok da enteresan bir şey efendim yarın ne olacak halimiz diye bir derde düştün bir şey senin yani e şöyle Allah-u Teala'nın fiilini kendi üzerimize alıyoruz yarını halkadan Allah biz onun yükünü kendi sırtımıza dayanılabilir mi? bunu kaldırılabilir mi, bir şey mi? <gülüyor> Yani Allah'a bıraksın, <gülüyor> hakkın olacak işler boştur cümle teşvişler, ol hikmetin işler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Rahatlamak lazım. Ee, sana devlet, makam, servet takdir olunduysa vakti gelince kendi kendine gelir evet. kendi ayağıyla. Evet. Vaktini gözlemezsen kavga edersin onunla bununla. Evet. Aman benim yolumu kestiler, aman şey oldu bu oldu falan. Evet. Kamu bu orada da mizah yaptı herhalde ya. Onun bunun ayağını kaydırma kaygısına düşersen diyor ömrün sinir harbiyle geçer mi? <gülüyor> Şimdi derde bakın. Evet, evet. Kim bana bir tuzak kurdu? Hadi bunu takip et. Yani ben kimene... yoksa bunlarla uğraşır artık yani. Değil mi? <gülüyor> Sen birilerinin altı, ayağına evet. muz kabuğu koyacaksın. O birisi sana koyacak falan. Evet. Gam tertip hışım kamu tertibi bu hışımla geçirir evkatın vakitlerine geçirir. Her kimin kim hevesi mansı bu dünyaya düşer. Ve son beytte beli üstad merhum Kayseri müftüsü Der ki ey beli etmeyen her emrini hakka tefviz, hazer etsin ki onun fırsatı adaya düşer. düşer. İşini Allah'a ısmarlamazsan ipinin ucu düşmanının evet. eline geçer. Evet. Artık o seni nasıl oynatır, evet. nasıl rezil eder, var evet. sen hesap ah, et. ne derim Yunus diyor ya bunlar bir vakit beyler idi, kapıcılar korlar idi. Gel şimdi gör bilmeyesin bey hangidir yakurlar Hepsi toprak. <gülüyor> Hepsi toprak. Bu bey, bu kul ne farkı var artık? Ne, evet. ne farkı var? <gülüyor> o kadar hay huy koşuşturma ne oldu sonu? Bey hangidir ya kulları? Ne, ne kapı vardır giresi, ne yemek vardır yiyesi, ne ışık vardır göresi. Dün olmuştur gündüzleri. Allah Allah. Müthiş bir yani tam bir kabir halidir. Allah Allah. Allah, Allah. Rabutat, Rabutat ül mevt budur işte. Yunus değil. Yunus'tan bu evet. Evet. evet. Sana ibret gerek ise gel göresin bu sinleri. Sin kabir demek. Kabir. Ger taş yesin, bakıp görünce bunları. Bunlar bir vakit beyler idi, kapıcılar korlar idi. Gel imdi gör, bilmeyesin, bey hangidir? Yakullar. kullarım. <gülüyor> Müthiş ya, şu manzaraya bakın siz ya. Yunus Emrem, gör takdirin işleri, evet. dökülmüştür kirpikleri, kaşları, başları üstünde heca taşları. Ne söylerler, <gülüyor> ne bir haber verirler. <gülüyor> evet. Allahu ekber. Vakta bakıyorum bir taraftan hocam. Böyle. 15 dakikamız var, şimdi şuradan bir tane daha. Değildir kabilli daru, değildir derdi dil şadi, ba gel dili bimare tedbiri devadan geç. Allah aşkına izah buyuruyor. İlaç, i̇laç yaramaz, ilaçla tedavi mümkün değil gönül derdine. Evet. Doktor, iş işgüzarlık yapma. Memleketime ait bir mani, Aklım, tam bunun tefsiridir. Yaradan var, Yaradan var. Yeri göğü Yaradan var. Tabip elleme yaram, bende her Yaradan var. Allah, Allah harput. Evet. Ya orada çok şey var ya. <gülüyor> orada yok yok ya. Evet. Dünyasına, Dünyasına aldanma gel Dünyasına. Dünya benimdir diyenin gittik daha dün, Dünyasına. <gülüyor> dünyasına evet. Şey vardır. Divan edebiyatında da çok yerleşik bir metafordur. Doktor reddedilir. Doktor, Aşk derdiyle evet. hoş hem el çek ilacımdan tabip. Evet kılma derman kim helakim dehri de, zehri dermanındadır. Doktoru reddetmek pek çok şeyde rastlamışımdır. Yani doktorun yapabileceği bir hatta lokman reddedilir. Hazreti Lokman. O bile artık bir şey yapamaz. Bu kadar <gülüyor> ileri giderler yani. Sultan Fatih merhum dahi öyle demiş. Dilberinden berinden rahmeğer olmazsa ol dil hastaya... Kimseler derdine derman edemez imkan olup. Evet. Hiçbir tabip fayda sağlamaz. onun gönlünün derdi sadece sevgilisinin bir teveccühüdür. Evet. Evet. Bir iltifatıdır. Velev öfkeyle bir bakışıdır olsa bile. Evet. evet. Ölüm mü dersin gülüm mü dersin yeter ki sen varsın. Evet. Hasbünallah ve ni'mel vekil. Evet. Diyor <gülüyor> <Evet>. ya <gülüyor> evet. alem harab olsun bana sen gül yeter. Laedri'ye ait bir beytin ikinci mısra ayeti, bir sinat Laedri'dir bu. Ha. Alem ya harap olsun, mısır. bana sen gül yeter. Senin gibi bir gül yeter ya da sen bir gülümse, gülümse yeter. yeter. Gül kelimesinde iki anlamda derc edilmiş. Tam bir tevriye sanatıdır. Burada gülümsemek ancak daha çok sevgilinin öfkeli bakışı. Sevgili, ne olur da sevgili kızar acaba? Nasıl bir cüretkarlık görmüştür de sevgili kızmıştır? Bir mahremiyet söz konusudur. Ancak kızıyorsa ciddiye alınmıştır. Onun kızıyor olması iltifattır, lütuftur. Böyle kabul edilir. Evet, sizi... Zaten hatta bu anlaşılsın diye bazen derslerde diyorum mesela birisi size senden nefret ediyorum dese mi daha çok alınırsınız? Yoksa senden nefret bile etmiyorum dese mi? <gülüyor> çok güzel, misal çok güzel. Çok güzel evet. evet. <gülüyor> çok güzel, evet. Yani öfkeyle de olsa hitap ederse, varsayarsa, kabul ediyorsa bizi kâfi. Evet. Ee, Şimdi zihninde iki şey çarpıştı da, şöyle bir şey. Fuzuli'nin bir beytini getirdi o. Şöyle ki, e, öyle bir e, zevk aldım ki şu sözünden ey sevgili, demişsin hakkımda kölelerimin en ucuzudur. Hmm. Bundan aldığım zevk padişah tahtına oturmaktan üstün, evet. diyor. Evet. Yani beyti getiremedim ama evet. mana bu civarda. Evet, Fuzuli'den öyle bir beyti, evet. Yani gelecek Allahümme salli ala Muhammedun ve mu ala Muhammed. Hemen de gelmedi işte bazen benim Senin geldi. redifli bir gazeldi galiba senin Hı. olmalı. Ne öyle. Ol ne benimdir ne senin diye bir de evet, evet, şah evet. beyti var onun. Şimdilik Hüsnü sana aşkı bana vermişler. Ariyettir bu da cana ne senindir ne benim. Evet. <gülüyor> Canı canan dilemiş vermemek olmaz eydir. ey dil. Ne nizahı eyleyelim ol ne senindir, ne, senindir ne, benim. ne benim. Efendim kafamın karışmasının sebebi şu. Gelirken karadan seyahat esnasında epey de uzaktı yolumuz. Dört saat filan karada yolculuk yaptık. Ömer hocamla bugün ne konuşalım derken not defterimi açtım. Orada karşıma örfinin bir muhammesi çıktı. Hmm. Beşli kıtalar halinde harika bir eseri var. Şiirin tamamı bir tarafa ama bir beyt, bir mısra Mısra'yı Berces'te. Yerin gülşen nedimin gül, bu feryadın nedir bülbül. Hmm. Gül bahçesindesin Yarın gül yanında evet. Bir de feryat ediyorsun Utanmıyor musun ey bülbül <gülüyor> Şimdi buradaki nükteyi düşünürken Bahane hari ise Hande ile Handeler arz eder Yar Yorulduk demek epeyce Dikeni bahane diyorsa Eşin var aşianın var baharım Onu var ki Evet Ne Abi diyor sen, şimdi 20. Evet. yüzyılda Mehmet Akif işte evet. İşte komşusuyuz Evet. Eşin var aşı, var baharın var ki beklerdin Kıyametler koparmak neydi ey bülbül nedir derdin bu... Bugün bir yemyeşil vadi yarın bir kıpkızıl kızıl gülşen, Gezersin için şen kainatın şen hanumanın şen O da aynı şekilde bülbül evet. derdin ne diyor sana aynı, ne oluyor Aynı durum evet. benim vatanım işgal edildi evet. Ben ızdırap çekiyorum ben direniyorum ağlamıyorum da ey bülbül evet. ne bu hal yani Asırlar Dikenim... var ki aydınlık nedir bilmez afakım Su sey bilbil matem senin hakkın değil matem benim hakkım diye bitiriyor. İşte ürfi 18. yüzyılın başları hı hı. ne dediyse görüyorsunuz ki aynı lisan aynı evet. üslupla e, yerin gülşen nedimin gül bu feryadın nedir bülbül. Bahane harise gül hande bahane harise güller handeyle arz eder dindar hak <gülüyor> mısra geldi. Dikeni bahane ediyorsan evet. e, Olsun diken tamam ama Güller de sana tebessüm ediyor canım e Biz evet, de on, evet. ondan da mahrumuz yani Biz ağlamıyoruz burada sana ne oluyor Şimdi etrafı böyle okuyan Gülde bunu gören dikende bunu gören Toprakta bunu gören evet. bir insana bir medeniyete bir kültüre ne buyrulur İşte yaşamak böyle bir şey evet. i̇şte yaşıyorlar evet. sonuna kadar idrak ediyor Yani ediyoruz. bir feyz halidir ve her şey onunla renkleniyor canlanıyor O kesildiği zaman Siyah beyaza dönüşüyor. ile şiirler yazılıyor. Mesela divan şiirinin <gülüyor> inhitat dönemleri olmuştur. Hakikaten hoş şeyler. Mesela şu bir gazelden alınma. Kötü bir örnek vereyim. Ol söyüşten bize de bir para medet. Bir gazel, bir <gülüyor> Yani düşün, söyüşün gazelin içinde ne işi var? <gülüyor> Ve 19. yüzyılda Fazıl Enderuni'de mi? Nerede rastlamıştım? Ee, teknoloji giriyor divan şiirinin içine. Tayyareye binmiş geziyor ile anam. Naz ve Tayyare bir arada olacak şeyimdir sürat çığında olacak şeyim yani. Olmaz. Bu zevksizlikler olmuş <gülüyor> yani. Bunlar var yani maalesef. Olmaz. Ve şey de vardır mesela hakikaten öyle bir gerileme var ki mesela Fuzuli sevgiliye hitap ederken işte perişan halin oldum sormadın hali perişanım gamından derde düştüm kılmadın tedbiri dermanım ne dersen ruzigarım beyle mi geçsin güzel hanım gözüm, gözüm canım, canım efendim. Sevdiğim devletli sultanım. Sevgiliye böyle hitap ediyor. 19. yüzyıl Fazıl sevgiliye didaktik bir şiir. Olma sokak süpürgesi, kadın kadıncık ol. <gülüyor> Aman Allah'ım, gözüm canım efendimin düştüğü hale bakırsız <gülüyor> Daha beter örnekleri evet. vermeyin hocam. Vermiyorum evet. <gülüyor> Allah razı <rahatsız>. olsun. <gülüyor> <gülüyor> bir ya. nitat yani bir çöküş, bir zevksizlik söz konusudur. Zevk alma hasselerinde bir felç söz konusudur. Ve en çok karşı çıktığım laftır. Ee, çok rastlarız siz de Efendim renkler ve zevkler bal gibi tartışılır. Bal gibi tartışılır. Kritik yapmak diye bir şey var. Çirkin diye bir şey vardır. Senin zevkin ne kadar kutsal ki tartışılamıyor. Ne demek? Ne demek yani hangi zevksiz, zevksizliğini örtmek için bunu uydurmuşsa her türlü çirkin çirkinliğin mazereti, evet, kılıfı bu olmuş. Evet. Renkler ve zevkler bal gibi. Bal gibi <gülüyor> bir demek. tarihte birisi kötü giyinmişti, eleştirdim giyimini. Bu benim tercihim, saygı duyup, zevkime saygılı ol deyince benim de bir göz zevkim var dedim. Sen de ona saygılı olacaksın. Yani. <gülüyor> Rahatsız etme <yani. gülüyor> Evet. Sevgili seyirciler bize Instagram'da adresimizden ulaşabiliyorsunuz, biliyorsunuz. Yani hatırlatmış da olalım. Oradan ulaşarak burada misafirimiz olmayı ya da program hakkında söyleyeceğiniz her ne varsa lehte aleyhte, mesajlarınızı iletmeyi e, biliyorsunuzdur. Bir daha hatırlatmış olalım. sona doğru da yaklaşıyoruz. Beş dakika var hocam. Hal böyle olunca hatıra ne gelir? Şimdi örfî merhum hatırıma gelince... Örfi'yi ilk tanıdığım Edirneli Mahmud Örfi'ye efendim. Erzurum'da bir delikanlı, genç akademisyen dostum Lokman Turan çalışmıştı o divanı da epey de hacimli bir divan. İlk beytle karşılaştığımda doğrusu Örfi'ye tutulmuştum. Ruzigarın böyle eyyamından Örfi olmaşaat keştîmih netzeden bahri serâb üstündedir. Zaman iyi geçiyor diye, işlerin denginde gidiyor diye sakın havaya girme. Evet. Geçtim bindiğim kayıktan, o kayığın üstünde yüzdüğü deniz bile hayaldir. Evet. Hayalle övünme gözünü seveyim. Hüsnüne güvenme ey rüyü niceler bu tarz revişten geçti. O sizin hemşeriydi değil mi? Ee, şeyin, Sana kâr etmedi feryadı ahım, benim ahım kuhi keşişten geçti. Kuhi keşiş, keşiş gel orada. E, manastırlarını en ulaşılması zor zirvelere yapıyorlar. Çilahali ya. Benim ahım onları da geçti. O benim ahım ondan evet. da büyük. Evet. Yani buna çok güvenme diyor. Çok da etkilenmiştim. Hakan Feyk'inin bu şeyi beslenmiştir. Evet. E, genelde besler ilk iki dörtlük yor ama bunun üç dörtlüğü birden beslenmiştir. Harika da beslenmiş. Yani dinleyenlere tavsiye ediyorum özellikle müzeyen sanat meryemden dinlesinler. Hı. Şimdi, müzeyyen müzeyyen senar, evet. Şimdi ben söylemeyeceğim yani bu bir jestimdir. Yani Hı. yoksa Allah göstermesin bir söylerim var ya. <gülüyor> <gülüyor> Benden sana destur ey hüsnafet, kiminle istersen eyle muhabbet, Şimdiden gelu sen sağ, ben de selamet, fe ukiyabu, alışverişten, alışverişten geçti. geçti. Evet. Seni bi mürüvvet, seni bi vefa, kim kime etmiştir ettiğin bana, bugün yar olmayı istersin ama, Nideyim güzelim, iş işten geçti. Allah Allah. Yani böyle söyler. Ne kadar zarif, ne yani. kadar ince ve ne kadar dokunaklıdır bu. Nideyim güzelim, evet. işten iş işten geçti. geçti. <gülüyor> evet. Allah ve ni'mel vekil. Ben yine kopya gayreti içindeyim efendim. Kopya çekmek de çok zor hocam ya. Ezberlemekten <gülüyor> daha zor. Daha zor. <gülüyor> yani ezberlemekten daha zor. Ah, e, bi martenim nerkizi mestin eleminden. Hüninciğerim lale dürfeşanın içindir. Fuzuli. Ah serv-i hıramanın içindir. Kan ağladığım gonca handağının içindir. Buradan takip ediyor hiç hata yok. Evet, sergeş deliğim, sergeşti sergeş nergisi mestin eleminden. Aşif teleğim sülfe pereşanın içindir. Hüninciğerim la lali... Unuttum. Bimar tenim nergisi ha. mestin eleminden hüninciğerim la dürfeşanın içindir. ''Yaktım tenini vasıl günü şemtek ama bil kim bu tedarik şeb-i hicranın, şebi hicranın içindir.'' Ya için. hocam bu beyti konuşsak tek evet. başına yetecek evet. ya. Vücud bedenimi yaktım, kavuşma günü mum gibi evet. yaktım ama bil ki bu hazırlık ayrılığın evet. gününe bir tedariktir. Çünkü lazım evet. olacak, evet. karanlıkta kalacak. bile diyor ya, ruzu ı ger görmezsem ol serv kameti.'' Gel bende de seyreyle sen kıyameti. <gülüyor> <Fuzul> nedir bu. <gülüyor> Allah Allah. Şiirden anlıyor Fuzuli yer ki bu kesim ya. <gülüyor> evet. Hasbünallah ve ni'mel vekil. Serabu vehm içinde dünya. Mücerret bir <gülüyor> numayiş, bir hayali haptır dünya. Hezaran fülk nuhu garkı tufanı bela etmiş. Kenarı afiyet şeklinde bir girdaptır dünya. Avni, yani bu Yenişehir'li Avni, Hı. merhumun serap, vehim gibi bir serap içinde paha biçilmez bir cevher gibi parlar bu dünya ama mücerret bir nümayiş, bir görüntüden ibaret, bir hayal, bir uykudan ibarettir dünya. Binlerce Nuh gemisini batıran, afiyet şeklinde görünen bir girdaptır dünya, evet. denizin dibine evet. çeker. Nice ahendilli pürzarı mahvetmiş eritmiştir. Değil cayi selamet pute pür pürtaaptır dünya. Nice demir gibi gönülleri, çelik eritmiştir, eritmiştir. Evet. Selamet kıyısı mekanı değil ve öyle bir potadır ki ateş gibi içine gireni yakan bir potadır dünya. Hem şehirlerinizden. Biri de çok konuşulmaya değer, bulduğum zaman heyecan duyduğum Osman Bedrettin Hazretleri'nin evet. müridi olan Abdülhamid Hazmi. Hazmi, evet. Hazmi çok Kambalakzade de deniyor. Kambalakzade. Evet. Hazmi. Çok parlak bir üstadmış evet. ya. Maşallah çok içli de olduğu an. Evet. Yanık 1924 galiba vefatı şeyhinden önce vefat etmiş Osman Bedrettin. 28'de göçtü. Onu Harputlu, Erzurumlu evet. ikisi de doğru. Efendim... Ondan bir beytle bitirmeme müsaade ederseniz. Estağfurullah buyurun. Sevgili seyirciler, Kambalakzade, e, Abdülhamid Hazmi merhum diyor ki, Pervane ile yanma da yok farkımız ama Hazmi operinden tutuşur ben ciğerimden. Evet. Pervane de yandı, ben de yandım. Bu hususta bir fark yok ama şu kadar var ki, o kanadından yandı ben ciğerimden. Pervane ile yanma da yok farkımız ama Hazmi operinden tutuşur ben ciğerimden. Hocam çok teşekkür ediyorum. Allah ömrünüze bereket versin. Emin olun vazifenin icabı olduğu için karşınızda biraz laf etme hatasında bulundum. Yoksa biliyorum sorup çekilmek ve hep sizi dinlemek lazım ama ahir zaman da böyle oluyor işte küçük teker önde gidiyor. <gülüyor> Traktör gibi. Sevgili seyirciler haftaya yine ecelden aman varsa fırsat olur. Sıhhat el verirse. 21.30'da bu ekranda yine Mevlevi hanede buluşabilmek ümit ve dileğiyle başta söylediğimiz gibi duanızı esirgemeyin. Bilhassa son nefes selametimiz için, şehadet şerbeti içmekliğimiz için duanızı esirgemeyin. Her şey gönlünüzce olsun. Allah razımalar hep.